Evet, Galata Fotoğrafhanesinin kuruluşunun 10. yılı vesilesiyle Yücel Atunca ve Didem beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Teşekkürler burada ardınız için beni. Ee, geçen cumartesi günü e, bir 10. yıl sergisi oldu Galata Fotoğrafhanesinin. Şu anda da onun kıyısında, kenarında bir yerde oturuyoruz atölyenizde. Ee, kısaca sergide neler görülüyor? Öğrencilerin işleri ama çok fazla öğrencisi var. Belki biraz yapısını anlatarak... E, sergi üzerinden başlayabiliriz 2004 yılında kurmuştuk fotoğrafhaneyi Orhan Cem beraber. Hı hı. Hmm, i̇şte o zamandan bu yana işte binlerce diye tabir ediyoruz herhalde. Evet. E, temel fotoğraftan böyle daha e, ileri uzun süreli programlara kadar çok sayıda katılımcımız, öğrencimiz, arkadaşımız oldu burada. E, şimdi tam böyle bir 10. yılını kutlayalım derken de bizim düzenli olarak her sene yaptığımız bir yılın fotoğrafları sergisi gibi bir şey oluyor. Hı hı hı bizim daha böyle amatör ve ileri fotoğraf öğrencileri diye adlandırdığımız gruptaki arkadaşlarımızın böyle yıl boyunca biriktirdikleri fotoğrafları hı hı hı. sergiliyoruz. Bu sefer de işte o sergiyle beraber hem de 10. yılımızı kutlayalım. Hı hı. Dedik. Geçtiğimiz cumartesi 15 fotoğrafçının 28 fotoğrafı olmuş an ve sergi açtık. Bu yıl boyunca biriktirdikleri fotoğraflar diyorsunuz aslında. Yani atölyenin işleyişinin bir de böyle bir özelliği var. Daha uzun e, süreli e, atölyeleriniz de var e, evet. mesela yani ama bununla beraber fotoğrafın içine girip de aslında kendi yolunu e, çizenler de var. Hı -hı. Tam böyle belli bir şey de yok değil mi? Hmm, konsept de yok denilebilir. Sadece fotoğraf için bir giren insanlar ama yine de prensipler hmm. önemli. Şimdi özellikle bu sergide yer alan fotoğraflar hani bir konsept et, etrafında toplanmadı. Hı hı. Ee, ama biz şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya gelen katılımcı arkadaşlarımızla beraber özellikle kısa dönem atölyeleri katılanlarla ayda bir kere buluşmaya gayret ediyoruz. Ee, i̇şte her ayın ilk çarşambası dediğimiz hı. bir toplantı günümüz var. Ee, o günlerde bir araya girip hani çektikleri fotoğraflar üzerine konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hı hı. Ee, sonra getirdikleri fotoğraflar arasından işte o ayağa ait böyle gözümüze takılan fotoğrafları seçiyoruz, bir kenara koyuyoruz. İşte onları da yıl sonunda hı hı, toparlayıp hı hı. sergiliyoruz. Ama e, uzun dönemli atölyelerde basın fotoğrafçılığı ve belgesel fotoğrafçılığı programları işte onlar birer yıllık programlar. Hı hı hı hı. O programlara katılan arkadaşların hepsinin <gülüyor> kendi temaları üzerinde yaptıkları çalışmalar var. Hı hı. Nasıl temalar? E, mesela en son açtığımız sergide e, geçen sene programı bitiren arkadaşlarımızın <gülüyor> Üçünün sergisiydi. Hı hı. Ee, bir tanesi küçük bir evde yaşayan, aynı evde yaşayan iki Suriyeli göçmen ailenin hikayesi çalışılmıştı. Ee, Murat amcanın işi. Ee, Sabi arkadaşım Sabiha Çimen de yine Suriye'deki savaştan hı hı. E, kendisini ve ailesini kurturup İstanbul'a gelmiş ee, yalnız kadınlar. Hı hı. O şehriye tanınıyor. Yalnız ve eğitimli kadınlardan, kadınların portrelerini oluşan bir seri hı hı. çalışmıştı. Bir de Özge Sebzeci'nin daha kişisel bir anlatısı vardı. Büyükannesinin hı. çalışmıştı. Mesela bu üç konu seri böyle. Hani biraz sonra Didem de kendisini kendisi konuşurken, hı hı. bir yıl mı oldu seninki de? Bir yıl oluyor. Bir yıl oluyor. Onun da daha çok böyle... ...şehir ve orman ilişkisini, biraz kuzey ormanlarının e, katliamı üzerinden ele aldığı bir teması vardı. O da onu çalışmış vesaire paranteze çeviriz aslında. Anlatabilir misin e, orman ve şehir? Başta tabii, bunu bilmiyorum. Orman benim çok severek kullandığım bir yerdi. İlcel'in o bir senelik belgesel atölyesinin öğrencisiyim ben de bu Hı. diğer arkadaşlarla beraber. Hı. 6 ee, aylık bir süre boyunca e, oradaki değişimi gözlemlemeye çalıştım. Hı -hı. İşte hem ağaç kesimleri hem yakınlardaki köylerde tarım yapılan hala ve çok yakında e, imara açılacak olan köylülerin durumları üzerinden Hı -hı. böyle bir e, belgeleme yapmaya çalıştım. Tabii yani hızlı devam ediyor ee, şey, e, katliam evet. burada de, e, ve değişim. E, yani sadece hı. şehir hı. anlamında değil, ekolojik olarak da işte kuş yollarının üzerinden geçişi, hı. oradaki insanların da yer değiştirmesi ve meslek değiştirmesi aslında. Çünkü oraya taşınmayla beraber e, o insanlar çok ciddi bir şekilde tarımdan başka şeylere geçecekler. Hı hı. Onları bir miktar gözlemeye çalıştığım bir süreç oldu. Çok da geniş bir alan, yani hem alan olarak geniş hem de konu olan olarak da... Pek çok tartışmalı konuyu barındırıyor içinde. Evet, evet. Geri ben geri diye. çok kısa bir yerini asla gözleyebilirim. Yani 6 ay içinde sadece oradaki e, değişim ve yakındaki bir köy ama e, yani evet yılları sürecek bir şey, e, gözleme faaliyeti var orada hakikaten. Çünkü tıpkı ikinci köprüde olduğu gibi hı hı. şehrin o kısmının da çok hızlı değiştiğini ve hızla çoraklaştığını hı. göreceğiz hı. önümüzdeki yıllar içinde maalesef. Evet. Şimdi belgesel fotoğrafçılıktan bahsediyorken e, bir araya gelip konuşamamıştık, fırsat bulamamıştık, e, Gezi ile ilgili bir kitabı, Gezi fotoğraflarını içeren bir kitabınız da e, olmuştu yakın zamanda. Bu da yine aslında belgesel fotoğrafçılığı e, e, atölyesine katılmış öğrencilerle bir ortak işinizdi, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir ek yapalım, o, o Galata Fotoğraf içerisinde kurduğumuz bir belgesel fotoğraf topluluğu, topluluğu. diye bir grup vardı, hı hı. o grubun bir kitabı. Yani belki yarısına ayrıca yakın. Evet, ayrıca doluluk topluluk. Yarısına yakını belki şeydir, bizim belgesel ve basın programlarına katılan arkadaşlarımızdan oluşur ama <gülüyor> e, doğrudan doğruya fotoğrafhane ile bu anlamda ilişkisi olmayan başka fotoğrafçı dostlarımızın da işleri var anladım. bu kitabın içerisinde. Anladım. O yüzden biraz daha geniş bir çevre. Sadece ee, şey açısından anladım. benim çok ilgimi çekmişti. Yani e, dünyanın ya da ülkenin ya da çevrenin Taleplerine göre aslında hemen organize olabilen bir fotoğraf atölyesinden bahsediyoruz evet, aslında. böyle arada evet. fotoğraf hani isterken. Yani sokağa çıkıp gezinin dokumentasyonunu yapacak bir ekibe tırnak içinde istihdam <gülüyor> sağlayabilen bir evet. atölye. Konuları da nelerle ilgilendiniz diye sormayacağım ama belki bu günlerde şu anda faal olarak sürüldünüz. Soma'daki çocuklarla çalışmalarınızı konuşabiliriz. Bu bir sempozyumla başlamış. Diden Mansunlar'la da biraz konuştuk. Öncelikle onu hatırlatsak çocuk fotoğrafçılar sempozyumu değil mi? Evet. Aslında o neredeyse 10 senelik, 15 senelik bir projenin son bu yıl içinde ilgilendiğimiz kısımları diye tarif etmek mümkün. Galata Fotoğrafhanesi ile beraber Yücel'in de kurucularından biri oldu. Fotoğraf Vakfı da burada yuva buluyor ve açıkçası evet. birbiriyle ilişkilenerek büyüyor bu iki uluşun <gülüyor> şeyde faaliyetleri 15 yıldır değişik vesilelerle fotoğrafçı çocuklar atölyeleri Vakıf bünyesinde yapılmış işler işte İzmit depreminden başlayıp oradan sonra Van depremine daha sonra Robozkiye ve İstanbul'da bazı sokak çocuklarıyla ya da farklı okullarda yapılmış farklı işler var şimdiye kadar. Otoruf kamyon evet o en sevdiğimiz ve hayalini kurduğumuz bir işlerden bir tanesi. E, bütün bu atölyeler Hizmet depremindeyken bir karanlık oda, yerleşik bir karanlık odayla yapılıyor. Daha sonra o zaman çalışan arkadaşlarımız Özcan Gürdoğan başta olmak üzere e, biz bunu niye gezici yapmıyoruz ki diye öyle bir faaliyete <gülüyor> imza atmışlar Bir kamyonun arkasında bir karanlık gezici oda. Karanlık ve kullanıyor. Aynen bir sirk şeklinde değişik köyleri. Türkiye'nin çok farklı yerlerini gezmişler o vakitler. Aynen. Ve bu çalışmayı çok değişik yerlerde sürdürmüşler. <gülüyor> E, buralardan alınan ilhamlı ve hani yine bu bizim çünkü vakfın e, çok ciddi bir kapitali aslında. Hem deneyim kapitali hem e, eğitim programı anlamında Hı -hı. hem de oradaki deneyimi e, paylaşma anlamında bir e, enerji gördük Ocak ayı gibi. Hı -hı. E, sivil düşünme e, Arpa Birliği'nin bir fonuyla e, ortaya çıkardığımız bir sempozyum tasarladık. Belirgin fa şekillerde çocuklarla fotoğraf atöyleri yürütmüş, değişik arkadaşları, Türkiye'nin çok farklı yerlerinden e, arkadaşları bir araya getirdiğimiz ve o deneyimleri paylaştırdığımız bir iki günlük e, sempozyum geçirdik. E, bunun ardından da e, önümüzdeki ay içinde sanıyorum e, çıkaracağımız bir sonuç bildirgesi oldu. Yapmaya çalıştığımız şey bu işleri yaparken e, hani bulunmuş iyi uygulamalar ve yanlışlıklar ya da iyi gitmeyen yanları bir araya getirip onlardan Hı -hı. öğrenerek hem bir platform oluşturmak, birbirimizden haberdar olmak hem de daha iyi yeni anasını getirebiliriz e, şeklinde bir çalışma oldu. Bu sempozyum kısmı e, Mayıs ayında Soma'daki kaza üzerine de yine Vakıf ve Fotoğraf, Galata Fotoğrafhanesi olarak e, ne yapabiliriz orada bu e, şeyleri, be, deneyimleri nasıl e, bir işe çevirebiliriz diye düşünerek hı hı. E, bir grup arkadaş gönüllü bir araya geldik. Peki o süreçte neler öğrendi diye sormak istiyorum. Çünkü ilk başta herkes can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı zaten ama e, yani çok değişken olduğunu tahmin ediyorum. Ne noktalarda tıkanıldı ve ne şu anda ne yaşamadığı evet. çalışmalar? Çok özetle e, orada bir köyü seçtik biz e, ilişkilenmek için. E, bu facianın etkilediği bölge 4 ayrı ilçe ve 25 ayrı e, onun etrafına etrafında. Yani Soma diye anılıyor ama aslında Kınık ve Kütahya'nın bazı ilçeleri falan da olmak üzere Çok geniş bir alanı etkiledi. Hı hı. Biz de bölgede yerleşmemiş, buradan oraya giden bir grup olarak bir miktar araştırma yaparak bir Hı. yer bulduk kendimize ve bir köyde bir atölye kurduk. Hı. Amacımız işte 6 yaştan 18 yaşa kadar gençlerle 2 ay, 2,5 ay boyunca sürdüreceğimiz bir atölye, yerleşik atölye yapmaktı. O noktadan farklı bir yere evrildik aslında. Yani amacımızı küçük çocuklarla yerine getirdik. Aşağı yukarı 85 çocukla bir haftalık süren ve haftanın sonunda da... ...bir sergi yaptığımız bir iş yaptık. Hı hı. E, toplamda iki buçuk ay sürdük. Toplamda iki buçuk ay oradaydık. Yaklaşık 30 gönüllümüz gitti geldi her hafta... ...ve bir hafta yerleşik kaldılar. Hı hı. Gençlerle yaptığımız çalışma... ...çok daha farklı e, gerçekleşti. E, şimdi hesaplarımızın... ...ilk şaşırtan şeylerden bir tanesi... ...herkesin ne kadar vakitsiz olduğuydu. Çünkü oradaki çocuklar... ...altı yaşından e, işte 18'e kadar... ...herkes hı hı. işçi. E, yazları, tarım işçisi... Ve çok yoğun bir dönem. E, küçük çocuklar da tarlada sabah, yedi akşam yedi çalışıyorlar. O dar zaman içinde bir kere çok az ilişkilenebildik hesabımıza göre e, evet. gençlerle özellikle. O yüzden şimdi süreci şu anda e, devam ettiriyoruz. Şubat'a kadar gidip gelmeye devam etmeye karar verdik. Hı hı hı. Yerleşik atöremizi kapattık ve hafta sonları e, gidip gelmek şeklinde onların konuların çalışmalarına devam ediyoruz. Bu hemen gitme konusunda da aslında senin söylediğin yine öğrendiğimiz farklı şeyler daha oldu. Ee, gidiş donanımımızla ilgili yine daha önce sempozyumda da konuştuğumuz hı hı. önemli bir nokta bu. Yani bir travma bölgesine, bir afet bölgesine gittiğiniz zaman artı kültürel yapı olarak bizden çok farklı olan bölgeye gittiğimiz zaman ön çalışmalarımız ön hazırlıklarımızı daha farklı ve daha iyi yapmaya karar verdik. Muhakkak orada yerleşik bir e, sivil toplum kuruluşuyla ya da yerleşik bir birimle ilişkilenmemiz gerektiğini Doğru. tekrar hatırladık. Evet. Yani bunun gibi şeyler üzerinden hala konuşmaya devam ettiğimiz bir süreçteyiz Hı -hı. şu anda. Ee, ama aktif olarak yarın bir grup arkadaşımız gidip e, gençlerle o foto röportajlarına nasıl gittiklerini e, konusunu tartıştıkları bir süreç getireceklerimizdeki şey aslında evet. Uzun bir süreç olduğu için burada insan gücü konusunda nasıl bir formül buluyorsunuz? Kalabalık olmanızı da diye tahmin ediyorum. E, ve bir e, noktada galiba deriler paylaşıldığı fotoğrafların içerisinde gelişmelere dair. Evet zaten böyle bir işte internet üzerinden kurduğumuz gruplar var, yazışma grupları var. Giden her grup daha oradayken Hı. günlük raporlarını, gözlemlerini, izlenimlerini yazıyor. Böylece bu süreci dahil olan işte herhalde işte o 30 kişilik bir civan'de grup, 30 kişi hep haberdar oluyor oradaki süreçlerden. Hı. Çok kritik durumlarda burada toplantılar alıp. Yani müdahale edilebilecek bir şey varsa, önerilebilecek yeni bir çözüm varsa, onlar da öngörülüp hemen e, oradaki çalışmadaki arkadaşlarımız aktarılıyorlar. Kreatik bir... diyeceğiz soru işareti hemen. <gülüyor> <gülüyor> Çantalar <Çıktı gülüyor> <tabi> nasıl kreatik <gülüyor> durumda? Kimi zaman fiziksel sorunlar olabiliyor. Yani atölyenin e, fiziksel sorunları. işte bir ara e, çocuklarla işte biz yerde oturarak çalışmayı tercih ediyorduk. <gülüyor> Ama işte hani bunun yarattığı bir takım sorunlar olduğunu gördük. Buna çözüm üretebilir miyiz dedik çift sınıf çalışılıyordu, bu çift sınıfın yarattığı problemler vardı. Hı hı. Bunlar çözülebilir mi? Kırık diye taarruz <gülüyor> Evet, yani Atölyenin dışında kalan çocuklar da içeride neler oluyor çok merak ettiği hı için <gülüyor> enerjinin büyük bir kısmı dışarıdaki çocuklarla <gülüyor> e, onları, eylemek onları eylemek başka mi? bir şekilde eylemekten geçiyor. Yani bunun gibi bir sürü e, çeşitli sorunla hı. buradan da aynı zamanda düşünerek bir çözüm bulmaya çalıştık. Yani nihayetinde bu bu bir yansıması İstanbul'da da olacak sonradaki şeyin çalışmanızın ve aslında ne şey yarattığını burada sizin yapmak istediğiniz şeyin onun sonucunda göreceğiz ama hı hı. şu aşamada siz biraz sorsam size Soma'daki çocukların sizin olan iletişimi nasıldı ve neye tekabül etti hayatlarında bu fotoğrafçılık. Hı hı. Benim için, benim kişisel e, görüşümü e, önce paylaşacağım, e, ara ara gittim ben 5-6 seyahat e, ziyaret yaptım ve de bir haftada atölyeyi yurtmak için e, gittim. E, bir karşılaşma fırsatı, yani e, fotoğraf bu işin bir kısmı ama asıl orada beraber deneyim iyi ya da kötü birbirini anlayan ya da anlamayan kısımları hepsi içinde olmak üzere bir karşılaşma fırsatı yarattı benim için. Evet bulunduğumuz köyde 11 tane kayıp vardı ama kaza herkese etkilemiş durumda en kötü etki benim gözlemlediğim bizim bu yardım diye tarif ettiğimiz şehirden gönderdiğimiz hastalıklı yaklaşımlar hastalıklı bakış açısı aslında oradaki insanların üzerine etkisini gözlemlediğim yani bu bir deprem değil ama milyonlarca kıyafet gönderildi oraya veya çocukları herhangi bir malla avutmak yine insanların çok kullandığı bir şey mümkün olmamasına rağmen bagajlar açıldı, çocukların üşüşmesi karşılığında işte bir şeyler paylaştırmaya çalıştığı, bir şeyler alan, bir şeyler bağışlanan insanlar kendilerini suçlu hissettiler, çok alanlar öbürleri tarafından kıskanıldılar. Yani biz orada gerçekten görmeden koşulları şehirden gerçek bir yıkım yaratıyoruz yardım etmeye çalışırken. Kişisel olarak benim aldığım ve benim e, umarım vermişimdir diyebildiğim şey bir ilişkilenme şekli yani orada hala konuştuğum çocuklar var köyde yeni bir çocuk doğduğunda açıp arıyorlar işte şöyle bir şey oldu evet. e, müjde diyorlar yoksa birisini kaybettiğimizde şey yapıyorlar az da olsa e, Soma faciasını gerçekten önemseyen birisi olarak hı hı. E, bir miktar yaşama bir miktar e, fotoğraf bilgisini onlara gösterebilme ve paylaşabilme e, gibi bir e, şeyim oldu hı hı. deneyimim oldu benim. Fotografik anlamda ne bıraktık, ne kazandık konusunda ben hem deneyimli değilim, bu benim ilk atölyem, hı. hem de onu aslında yüzele bırakayım çünkü çok daha farklı bir bakış açısı sağlayabilir o daha önceki bir sürü deneyimden. Bu bu tür atölyelerde aslında bakarsanız hiç şey yok yani fotoğrafik olarak kazanımın peşinde falan değiliz galiba hiçbirimiz. Hı hı. Zaten. O noktada çocuklarla yaşadığımız o temas, iletişim durumu öyle çok da uzun soluklu değil. Şimdi bir başkasını deniyoruz işte orada. Gençlerle birazcık daha uzun süre hı hı. E, devam onların edip... Evet. E, e, onların hani bu süreci biraz daha uzatıp belki hayatlarını daha kalıcı bir noktaya doğru taşımak... Evet. Ve ee, dediğim gibi aslında mesele sadece fotoğraf çekmek değil, yani ee, hayata farklı bir taraftan bakma olasılığının da e, gösterilmesi onun da hani bu farkındalığın geliştirmesi gibi bir şey. <gülüyor> ee, Şeyinde farkındayız. Hani en nihayetinde biz o köyden işte üç ay sonra çekileceğiz ve evet. e, belki işte Didem ve birkaç arkadaşımızın kurduğu özel ilişkiler üzerinden bazı ilişkiler devam edecek ama hani bunun fotografik olarak bir bağ kurulması ve sürdürülmesi böyle özlediğimiz ama böyle formülü de çok kolay üretemediğimiz bir şey çünkü her gittiğimiz yerde böyle kalıcı ve uzun süreli ilişkiler kurmak çok da mümkün gözükmüyor. O yüzden e, mesela aslında fotoğraf mı sestyiz zaten. Evet, aslında <gülüyor> şey e, tüketimin ötesine geçebilmek evet. ve orada yaşamın evet. çoğalmasına evet, evet. yardımcı olmak evet. daha fazla. Zaten evet. fotoğrafik olarak yedina nasıl alırsınız? Hı -hı. Şeyi nasıl, sayımı nasıl yapıldığı Evet, kim zaten nasıl oldu? Evet. Onu han de değerlendirecek evet. onu, Onları zaten hani başka koşullar içinde problemde olan evet. durumlar. Evet. O yüzden burada hiç o şey kapsamında değil. Hı -hı. Mesela şimdi geldiğimiz noktada e, şunu bile çoğumuz hani öyle ağırlıklı bir önem atfetmiyoruz. Yani bunun sonucunda bir sergi mi olacak? Bu çıktılar nasıl değerlendirecek filan gibi. Hı -hı. Hani çıktığı işin kendisi aslında. yani Doğru. Orada yaşanıyor ve e, bizde kalan izleri, oradaki gençlerde, çocuklarda kalan izleri, Hı -hı. köyde kalan izler. Aslında bunların toplamı neyse o. Evet. Yani, evet. evet. yani Bir yandan da insanın içi şey istiyor tabii ki. Yani o, orada çekilen fotoğraflarda bir şekilde başkaları tarafından da görünür hale gelsin istiyor. Hı -hı. Ama esas dert bu değil sonuçta. Yani illa orada Fotoğraflar birikirse bunu sergilemeyecek değilsiniz. Yani bunu sergilemeyecek Hı -hı. en son kişi olası herhalde. Hı -hı. Hı -hı. O sergilerin bir kısmı zaten biz köyde, Didem'in az önce söylediğin gibi haftadan hafta yaptık. Evet. Hani, evet. Köy meydanında çalıştığımız mekanın duvarlarını astık. Hı -hı. Gelen, geçen insanlar orada izlediler. Öz olarak evlerinden çıkıp geldiler, baktılar. Hı -hı. Elinize sağlık. Evet, Yücel Tuncel ve Didem Mahsunlar beraberiz Galata Fotoğrafı annesinde. Fotoğraf Vakfı'yla paralar görmek gerekiyor galiba. Galata Fotoğraf işte iş olarak Aynen. ve aynı dönemde kurulmuş. Siz de e, kurucular arasındasınız diğer tarafta ve onun da 10. yılı olacak. E, neler planladınız ya da öngörüyorsunuz bu 10. yıl için e, bir vesiledir diye tahmin ediyorum. Yeni kişilere ulaşmak için ve e, daha görünür olmak için belki. E, açıkçası kişisel olarak benim için e, bir belgeleme anlamında da önemi var 10. yılın. Çünkü çok güzel işler yapmış bir vakıf ee, ve Galata Fotoğraf Hanesi'nin kendi geçmişinde de bir sürü şey var. Biz Hı -hı. biraz e, hep yeni yeni şeylere gittiğimiz için belgeleme anlamında birazcık bazen geride Hı -hı. kalabiliyoruz. Aynı kadar belgeselle ilgilensek de. Ee, i̇lk önce aslında vakfımızın kurucuları olan ve hani o ilk yıllarda çok aktif bir şekilde ve çok e, Gönülden buraya şey vererek e, emek vererek e, işleri ortaya çıkaran Müczel Kemal Cengizkan, e, Özcan Yurdalan, Dora Günel gibi ustalarımızın aşiretlerini tarayarak efendim. başladık ve Mehmet Kaçmaz. E, o eski işleri biraz tarayarak burada bir e, bütün vakfın 10 yılda yaptığı işleri göstermek istediğimiz bir e, küçük sergimiz olacak. Burada? Burada Galata Fotoğraf Hanesi'nde. Evet. E, 29-30 Kasım'a denk gelen hafta sonu e, bu sergi ve açılıştan sonra e, iki günlük Galata Salt Galata'da e, belgesel fotoğraf günleri dediğimiz bir birliktelik e, tasarlıyoruz şu anda. Nasıl bir şey olacak? Orada da yine ya, atölye, e, atölye, atölye gibi mi yoksa? E, belgesel işler göstereceğiz. E, çok farklı fotoğrafçılardan. E, işte vakfın e, yine kuruluşundaki e, fotoğrafçılar yanı sıra Türkiye'nin geçmiş 10 yılına e, işte Hı. iz bırakmış bazı fotoğraf işleri ve daha yeni Hı. zaman daha e, kişisel öyküler. E, ayrıca Diyarbakır'dan ve Doğu'dan da ...bazı öyküleri getirip anlattığımız, hı. üç panel ve e, fotoğraf gösterimleri şeklinde sürecek bir hafta sonu olacak. Evet, evet. Oraya da yine duyurup herkesi de davet etmek isteriz. Tarihi ne demiştiniz? 29-31 e, Kasım'a denk geliyor. Sal'taki bulgur. 29-30 Kasım oluyor. 30 Kasım oluyor. Pardon, 30 Kasım yok. Yani. <gülüyor> 28'inde burada serginin açılışı var. İşte Timeline sergisi dediğimiz serginin. Hı hı. Sonraki hı hı. iki gün, Cumartesi Pazar'da evet. Salt Galata'da 12'de başlayıp işte kadar 7 -7 sürecek kadar. bir performansla evet. belgeseli enine boyuna şöyle bir konuşup, hatırlayıp, Hı -hı. geleceğine de bakıp değerlendirmek istiyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Ee, eklemek gereken bir şey? Şöyle bir şeyi eklemek isterim. Ee, hani bu kadar belgeselden de bahsettik, burada yaptığımız işlerden söz ettikten sonra e, bu tür çalışmalara zemin hazırlayan aslında e, belgesel fotoğraf programı var ve onun yeni dönem başvuruları da, da hala devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bir sene boyunca bizimle bu programın içerisine yer alıp sonrasındaki bu hayatı da hı. dahil olmak isteyen insanlar olabilir hı hı. dinleyiciler arasından. Evet, evet. E, Bunun da bir duyurusunu yapmış olalım. Var mıdır bir son tarih? E, Kasım ayının ortasına kadar devam edeceğiz. Devam yani 15-20'sine kadar devam edecek. O yüzden Galata Fotoğrafhanesi üzerinden e, hı hı. dileyenler program hakkında bilgi alabilirler. Evet. E, fotoğrafakademisi.org sitesinden e, yine detaylı bilgi ve başvuru yapma şansları var. Evet. E, buluşmak güzel olurdu. Duyurmuş olurdu. Çok teşekkürler. Teşekkürler.